Ey iman edenler! Size hayat verecek şeylere sizi çağırdığı zaman Allah'ın ve Resulünün çağrısına uyun ve bilin ki Allah kişi ile kalbi arasına girer. Yine bilin ki O'nun huzurunda toplanacaksınız.